Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Emre Bey. Günaydın, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Teşekkür ederiz. Bugün HES'lerle ilgili konuşacağız. Bir de doğal tarım mücadelesiyle ilgili galiba. Evet. Evet. Ankara... Ben kısaca hemen bahsedeyim. Ankara Borosu Avukatları'nın Emre Batur ve Yalçınuk, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları ve Ekoloji Kolektisi üyesiyim. Bugün programımızda Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Tahtacı Örencik Köyü'ne yapılması planlanan Dereli HES projesi e, ve bu HES projesinin proje alanı içerisinde bulunan Tahtacı Örencik Köyü'ndeki halkın doğal tarım mücadelesinden kısaca bahsetmek istiyorum. E, Dereli HES projesinin geçmişi çok fazla değil. E, Ağustos 2010 tarihinde e, Ankara Valiliği'nin e, il müdürlüğü tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilerek proje tanıtım dosyası onaylandı. E, bu proje tanıtım dosyası sonrasında ÇED gerekli değildir kararı uyarınca işte projenin e, ilgili çalışmaları başladı. Tabii Türkiye'de halkın katılımı e, bu projelere ilişkin fikrinin alınması usulleri maalesef mevzuattaki hükümlerin de kötü niyetli olarak kullanılması sebebiyle e, çok fazla işletilmiyor. Yani e, yaşadığınız yaşam alanlarında bir projenin yapıldığını ancak bu konuya ilişkin gerekli izinlerin ve kararların verildiğinin size bildirilmesiyle haberdar olabiliyorsunuz. E, Ağustos ayındaki bu e, gerekli değildir kararının verildiği e, yaklaşık bir yıl sonra e, bu konuya ilişkin bir duyumun e, yazılı olarak Ankara valide sorulmasıyla öğrenildi. Köy tüzel kişiliği tarafından e, ve hummalı bir çalışma başlatıldı. Öncelikle bu projenin nasıl engellenmesi gerektiği yönünde köyde, Demokratik toplantılar yapıldı. Bu konu ilişkin köy halkının tamamı neredeyse projeye karşı olduklarını açıkça belirtti. Ee, daha sonradan e, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarına e, bir şekilde ulaşıldı. Ve bu projenin e, hukuk süreciyle ilgili e, destek beklendiği söylendi. Biz de e, Ankara'daki avukatlar olarak bu projeyle ilgili e, görev aldık. E, 2011 yılında davamızı açtık. Ankara 7 İdare Mahkemesi'nin. E, bu alanla ilgili bir keşif yaptı. Keşifte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden e, üç tane akademisyen hocamızın verdiği rapor sonrasında e, proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yani bu proje alanında çel gerekli değildir kararının yürütmesi durduruldu. projenin daha kapsamlı alanın tarımsal toprak koruma e, kanunları uyarınca alanın doğal tarım e, açısından ve endemik bitkiler açısından çeşitliliğinde gözler önüne e, serebilecek. Katılımın merkez alan e, kapsamlı bir e, çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanması gerektiği mahkeme tarafından bildirildi. Bu süreçten sonra bu projeye ilişkin katılım toplantılarının yapılması bekleniyor. E, ben kısaca projenin eski alanı ve halkın e, oradaki hayvancılık ve tarımsal mücadelesi ile ilgili kısaca da bilgiler vereyim. E, projenin proje tanıtım dosyasını e, incelediğimizde aslında bizim hidroelektrik santral projelerine ilişkin Türkiye'deki genel verimlilik esası ve ekonomiklik esasını devletin yani idarenin açısından değerlendirmek açısından ibretlik bir dosya olduğunu düşünüyoruz. Çünkü santralin e, kurulması halinde e, yıllık karı 196.581 TL olarak proje tanıtım dosyasında belirtiliyor. Yani rakam bugünün rakamıyla anlayabileceğimiz rakamla 196 milyar yıllık kazanç elde edecek. Bu da aylık 16 milyar gibi bir kazanca tekabül ediyor. Yani bu denli komik, küçük, e, verimsiz e, bir projenin yapılması için saftacı Öğrenci Köyü'nün yüzde 80'i baraj suları altında bırakılmak isteniyor. Evet. Bir, bir de ben bir şey sormak istiyorum e, arada Emre Bey. E, yani bu çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir şeklinde çeşitli e, mahkemelerden Böyle bir e, karar çıktığını çok, çok çeşitli yerlerinde Türkiye'nin gerek HES'lerle gerekse başka projelerle ilgili olarak da görüyoruz. Bunun gerekçesi nedir? Niye, ge niye gereklidir gereklidirçe şey raporu? Ee, bir kere ve mevzu, neden hayır deniyor yani? Mevzuatımızda Çevresel etki Değerlendirme yönetmeliğinde iki tip karar var. Birincisi ÇED gerekli değildir kararı. Yerelde valiliklerin il müdürlükleri tarafından verilen bir projenin ÇED yönetmeliği kapsamı içerisinde... E, tanımlanan faaliyetler ek 1 ve ek iki kapsamı içerisinde tanımlanan faaliyetler içerisinde e, üretim e, kapasitesi açısından e, etki alanı açısından e, o yönetmeliğin ilgili bölümlerinde bulunan projeler açısından e, çevre gerekli değildir karar verilebilir. Daha büyük ve etkisi büyük olan projeler açısından e, çevresel etki değerlendirme raporu yani olumlu kararı verilmesi gerekir. Bu iki karar. E, birinin diğerinin daha öncülü olduğunu düşünelim. Yani bir yerde bir küçük bir proje bile olsa Buraya ilişkin bir çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilmiş orta bile bu dava edildiğinde burada daha kapsamlı bir ÇED raporu hazırlanması gerektiği mahkemelerde karara bağlanır. Bizim davamızda da o şekilde oldu. Yani proje sahası açısından ve etkileri açısından küçük bir proje olduğu için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Ve taahhütler çok sınırlı tutulmuştu. Buna ilişkin verilmesi ve alınması gereken tedbirler çok e, genel özetli özet itibariyle belirtilmişti ve çok gerekliydi kararına bağlanmıştı biz bunu durdurduk ve şu anda bir rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor onu da daha ilerleyen aşamalarda değerlendireceğiz yine proje ile ilgili bir diğer e, özellikten de bahsedelim hep bu projelerde yerel yerel ilişkin bir istihdam modeli ön plana çıkartılır evet. yani köyden şu kadar kişi inşaat çalışmaları sırasında istihdam edilecek e, faaliyet çalışmaları inşa köyden şu kadar kişi istihdam sağlayacağız diye Proje tanıtım dosyasında inşaat aşamasında bu proje için köyden 10 kişinin çalıştırılacağı, faaliyet alanında için, ise için 3 kişinin çalıştırılacağı belirtiliyor. Yani projenin küçüklüğü, fiziki olarak küçüklüğü, elektrik üretimi açısından küçüklüğü fakat etki alanı açısından büyüklüğüne işaret etmek için bu verileri vermem gerekiyordu. Evet yani 3 ee, kişinin istihdam edileceği toplam bir şey de bütün bir de. Dereninde... Orta vadede hatta kuruması ortadan kalkması gibi durum etkiler söz konusu. Kesinlikle. Yani. Zaten bilirkiş raporunda da bahsetti süvari çayı üzerinde planlanan bir hidroelektrik santral projesi. Süvari çayı üzerinde çok birinci sınıf sulu tarıma elverişli tarım arazileri bulunuyor. Hayvancılık o alanda bu Suvari çayının beslediği topraklar üzerinden daha fazla gelişiyor. Begüdür ilçesi Ankara'nın neredeyse çok bakir kalmış, doğal tarıma en uygun topraklarının bulunduğu ilçelerden bir tanesi. Buna ilişkin kaymakamlık kaymakamlığın da köy tüzel kişiliğiyle ilgili yaptığı protokoller var. Ekolojik tarımın, doğal tarımın desteklenmesi yönünde belli projeler yürütülürken bir yandan da valilik aracılığıyla o projenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir hidroelektrik santral planlaması yapılıyor. Proje ile ilgili şunları da kısaca bahsedeyim. Hemen toparlamak adına. Hı. Projede çok ciddi eksiklikler vardı. Ee, özellikle balık geçitleri açısından düzenlemeler yoktu. Bütüncül bir havza planlaması olmadan burada bir e, hidroelektrik santrali planlanması e, gündeme geliyordu. suyun Süvariç ayının suyunun %90'ını tutacaktı bu proje. E, karasal yaban hayatının neredeyse tamamını yok edecekti. Hayvansal açıdan ve oradaki endemik türler açısından. Projede ormanlık ve ağaçlık alanlar bulunmadığından bahsediliyordu fakat ormanlık ve ağaçlık alanların bulunduğu ve buranın orta step kuşağı içerisinde zengin bir orman çeşitliği olduğu raporda belirtildi. Bu ortadan kalkacaktı. Depremsellik açıdan kritik bir bölge jeolojik etüt raporları neredeyse e, gerekli izin için e, hiçbir şekilde valiliğe sunulmamıştı. Bütün bunlar göz ardı edilerek bu projeye onay verilmişti fakat mahkemede durduruldu. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Kısaca onu bahsedeyim. Köyde çok ciddi bir hareketlenme var. Bu projenin gündeme geldiği tarihten önce daha örgütsüz, daha kendi kendine yapılan doğal tarım projeleri belirli bir sistematik içerisinde köy muhtarlığının koordinasyonunda yürümeye başladı. Burada bir ekolojik ahşap atölyesi kuruldu. Bu ahşap atölyesiyle çok çeşitli ve özellikle oyuncakların imali yapılıyor. Yine burada e, bir çiğ süt aboneliği sistemi başlatıldı. ve haftada yaklaşık 70 aileye 5'er litrelik süt temin ediliyor. E, köyden dağıtımları yapılıyor. Yine burada e, tahtacı Öğrencilik doğal yaşam kolektifi kuruldu e, ve burada e, doğal besin e, ağı, doğal besin ve bilinçli beslenme ağı adı altında Ankara'daki bir kısım sivil inisiyatifler buradaki köy mutalliyine belirli bir dayanışma içerisinde bu üretimleri destekleyecek fiziki güçte yardımda dayanışma evet. ekonomisi kurmak açısından bulunuyor. Evet, yani ee, Mücadele bu aşamada devam ediyor. Süreyi e, bitirdik, birazcık evet. da açtık hatta. E, ama takip etmeye e, hazırız tabii. E, Kesinlikle. Önümüzdeki dönemde bu çer gereklidir, değildir kararı durdurulmasından sonra bir proje daha hazırlanacak. E, bu projeyle ilgili olarak buranın e, tarımsal özellikleri ve hayvansal e, kazanımları ve endemik tür özellikleri açısından bir sıkıntı olursa bu yeniden e, dava konusu edilip inanıyoruz. Köyün doğal yaşım ve doğal tarım mücadelesi son hızıyla devam ediyor. Bu proje köyün bilinçlenmesine ve örgütlü çalışmasına da sebep oldu. Dolayısıyla Ankara'dan Türkiye'ye değişik bir model olarak da e, önümüzdeki günlerde adımı e, duyuracağını düşünüyorum. İyi bir haber. Özel, üzerinde konuşuyor. Çok teşekkürler Emre Baturay Teşekkür ederim.